ve şerr-ül umûru muhdesâtuhâ ve kullu muhdesetin bidâ'e ve kullu bidâ'etin dalâle ve Muhakkak ki bütün hamdler övgüler Allah'adır. O'na hamd eder, ondan yardım ister ve bağışlanma talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de Allah azze ve celle'ye sığınırız. Allah azze ve celle kime hidayet ederse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 Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm. Rabbim Allah Azze ve Celle hakkıyla gerektiği gibi bana anlatıp ve sizin de hakkıyla gerektiği bir şekilde anlayıp amel etmemizi hep birlikte bizlere nasip eylesin. Şimdi dediğimiz gibi ilim ehli dediğimiz kimseler ve hoca dediğimiz kimseler Ders yapacakları zaman her zaman şunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerekir ki Kişilerin yani o toplumun ihtiyacına göre Onların bulunmuş olduğu müşkilat ve noksanlık neyse Bunu göz ardı etmeksizin Göz ardı etmeksizin onlara yönelik bir ders tertibinde bulunmalıdır Yani sırf kürsüye geçen bir kimsenin rastgele sıradan illaki bir şeyler konuşma gayesiyle bu gibi şeylerin yapılması hoş ve doğru değildir onun için dediğimiz gibi bazen kardeşlerimiz mesela isim ve, tıf, e, isim ve sıfat tevhidi talebinde bulunurlarken halbuki diyoruz ki öncelikli olarak başlanılması gereken yerler vardır isim ve sıfatlar tevhidinden önce öncelikli olarak hakkıyla gerektiği gibi o isim ve sıfatlara iman edilmesi gerekir o Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları bilinmesi gerekir Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlara hakkıyla gerektiği gibi bilmeyen bir insan hakkıyla gerektiği gibi Allah azze ve Celle'ye isim ve sıfatlarda birleyemez. Onun için dediğimiz gibi hatta Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dahi diyor ki el imanu Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şeriflerde el imanu bi ve şu ev, ve 70 şubeten ve 60 şubeten. İman 70 küsur, veyahut 60 küsur şubedir. Ve devam dedi ki: "A'laha kavlu la Onun diyor en üstünü la ilahe illallah sözüdür, en yücesi. Ve adnaha imatatul azza anit tarik. En düşü en düşü de diyor, yoldan diyor eza veren bir şeyi izale etmektir, kaldırmaktır, götürmektir budur diyor. Ve devam diyor ki: "Vel şu şubetun minel iman." Ve haya da imandan bir şubedir. Şimdi hiç şüphesiz ki Allah azze ve celle bize Kur'an-ı Kerim'de iyiliği emretmemiz ve kötülükten alıkoymamızı bize emretmiştir. Yani tavsiye etmiştir. Ama diyoruz ki kişinin iyiliği emretmeden önce, kötülükten de alıkoymadan önce yani ma'ruf ve münker dediğimiz şeyleri bilmesi gerekir. Çünkü neden? Ma'ruf ve münker yani iyi ve kötü şeyleri bilmeyen bir insan katiyetle kendisince yani iyi olan bir şey aslında kötü olabilir. Veyhut Kötü olan bir şey kendisince iyi olabilir. Onun için dediğimiz gibi ilk başta maruf ve münker bilinecek. Ve sonra başlanılması gereken yer hangisi ise oradan başlamamız gerekir. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat zikretmiş olduğum hadiste söylediğim gibi En üstünü la ilahe illallah diyor. En düşü de diyor yoldan eza veren bir şeyi izale etmek. Yani bunlar imandandır diyor. Ama bir Müslüman kardeşimize ilk başta yoldan izale edilmesi gereken şeylerden mi başlamamız gerekir? Katiyette bundan başlamamalıyız. İlk başta la ilahe illallah la ilahe başlamalıyız. Çünkü neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e dahi Ahmet İbn Hanbel'in müstedinde gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Muaz bin Cebel biz diyor Tebük'ten diyor, Tebük gazasından geri dönmüştük diyor. Ve sonra diyor ben benim bineğim diyor tökezleyince diyor aya takılınca diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ürkü verdi hemen arkasını dönüverdi diyor. Ve sonra diğer sahabelerin geride kaldığını görünce onlar ne oldu onlara ne oldu deyince ey Allah'ın Resulü şüphesiz ki uyku onlara galip geldi ağır geldi ve uya kaldılar dedi. Ve Muaz bin Cebel de hemen fırsat bilip Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o güzel halini kollayıp diyor ki ey Allah'ın Resulü sana bir soru sorabilir miyim? Allah Resulü diyor ki ey Muaz tabii ki de buyur sor. Ve Muaz ibn Cebel'de öyle bir soru soruyor ki diyor ki yapacağım zaman beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyler öğret. Bana öyle bir amel öğret ki onu yaptığım zaman cennete gireyim. Aynı şekilde yaptığım zaman cehennemden de uzaklaşmış olayım. Allah Resulü de diyor ki Sa'alteke an in azim. Ey Muaz diyor sen çok büyük bir şeyden soru sordun. Gerçekten senin sormuş olduğun soru çok büyüktü diyor. Ama diyor senin bu sormuş olduğun şey gerçekten Allah azze ve Celle'nin kendileri için hayrı takdir etmiş olduğu kimseler için kolaylaştırmış olduğu kimseler için bu çok basittir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu 3 sefer tekrarlıyor senin sorun diyor büyüktü azimdi ama Allah kimin hakkında hayır takdir etmişse yani o gibi amelleri ona kolaylaştırmışsa bu gibi ameller onlar için çok basittir yani yüksünmezler. onlara ağır gelmez ve sonra diyor ki Şüphesiz ki bu dinin diyor, temeli diyor, La İlahe İllallah'tır. Bu dinin temeli La İlahe İllallah'tır. Direği ise namazdır diyor, zirvesi ise cihattır diyor. Ve sonra devam dedi ki sana hayrın kapılarını öğreteyim mi derken, şüphesiz ki oruç günahlar için bir kalkandır. Nasıl ki su ateşi söndürüyorsa oruç da günahlara karşı bir kalkandır. Ve sonra diyor ki devamında da sadaka da diyor, aynen Suyun ateşi söndürdüğü gibi dediğim gibi o da günahları yok kadar söndürür diyor. Ve dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahi Muaz İbni Cebele yani başlaması gereken yeri söylüyor. Hatta onu Yemen'e dahi gönderdiğinde yani davetçi olarak gönderdiğinde Allah'a davet eden bir kimse olarak gönderdiğinde diyor ki ey Muaz sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Yani kitap ehli derken Yahudileri Hristiyanlara gidiyorsun. Muhatabını iyi tanı. Yani bu sözün içerisinde bu var. Yani senin gittiğin o topluluk Allah'a inkar eden insanlar değil. Ve inanmış olduğu kutsal kitaplar var. Ve geçmişteki Nebi ve Resullere iman eden kimseler. Onları diyor davet edeceğin ilk şey diyor. La ilahe illallah olsun. Yani Allah Azze ve Celle'yi birlemek olsun. Onun için de benim özellikle bugün yapmak istediğim ders... Yani kardeşlerimizdeki noksanlıktan dolayı, daha doğrusu gerçi dünyadaki tüm Müslümanların noksanlığı olduğundan dolayı Kur'an hakkında olacaktır. Kur'an hakkında yapılan bir ders olacaktır. Ve dersimizin başlığı şu, Kur'an öğüt alınması için, anlaşılması için herkese kolaylaştırılmıştır. Tekrar ediyorum, Kur'an öğüt alınması için, anlaşılması için herkese kolaylaştırılmıştır. Bazı kimseler insanların kulağına Kur'an-ı Kerim'i anlamak zordur. Veya Kur'an'ın manasının anlaması, anlaşılmasının manasının çok zor olduğunu ve herkesin anlayamayacağını, Kur'an-ı Kerim'i anlamak bizim işimiz değildir diye bazı insanların kuluğuna, kulağına fısıldamışlardır. Bu söylenilen söz yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak zordur, bizim işimiz değildir diye söylemiş oldukları söz şu anlama gelir. O zaman Kur'an-ı Kerim anlaşılmıyorsa Ulaşılmayan bir kitapsa, netice olarak anlaşılmayan ve ulaşılmayan bir kitabın da bizim üzerimizde hiç, hiçbir hakkının olmadığını iddia etmektir. Değil mi abiler? Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaksak, ulaşamayacaksak, hakkıyla gerektiği gibi bunu anlayıp, yani anlayıp amel edemeyeceksek, o zaman bu kitabın bizim üzerimizde, üzerimizde hiçbir sorumluluğu olmaması gerekir. Bu, bu iddiaya gelir. Ve dediğimiz gibi, bu söz her ne kadar... İyi niyetle söylenilmiş olursa da olsun bu sözün neticesi yani hasılı insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmaktır. Çünkü ileride zikredeceğimiz gibi insanlar bu gibi bu gibi sözleri söylerlerken katiyetle kötü kastta söylemiyorlar. Tamamen hep iyi niyetle söylüyorlar. Ve dediğimiz gibi onun için insanların zihninde Kur'an'a karşı olan inançları, akideleri şu hale gelmiştir. Bir ayetin 60 tane anlamı vardır ve 70 tane anlamı vardır siz bunu anlayamazsınız diye bir düşünceye sahip olmuşlardır ve bazı insanlar buna sebep Kur'an-ı Kerim'i anlamada vesile olabilecek her türlü vesilelerden sebeplerden kaçınmışlardır, uzak durmuşlardır hiç anlama yoluna gitmemişlerdir ve hiçbirisine tevessül etme yani yapışma ihtiyacı da duymamışlardır ve böylelikle Kur'an-ı Kerim'i anlamayı bırakmışlar anlamayı bıraktıkları gibi amel etmekte terk edilmiştir. Tamamen amel etmekte terk edilmiştir. Yani diriler için indirilen bir kitap tamamen ölüler için olan bir kitap haline, ölüler için olan bir kitap olmuştur. Diriler için indirilen bir kitap insanların akletmesi, anlaması için, ibret alması için, ders alması için tamamen ölülere kasredilen bir kitap haline gelmiştir. Ve Bundan dolayı insanlar dinlerini de öğrenirlerken şu seyir haline gelmişler. Yani insanlar sadece birilerinin anlattığı kadar dinlerini yaşamaya başlamışlardır. Yani babadan oğla ve büyükten küçüğe geçen bir nakil şeklini almıştır din. Yani günümüzdeki insanlar dinlerini yaşarken tamamen annesinden ve babasından, büyüklerinden gördüğü neyse tamamen din bu hale gelmiştir. Hiçbir zaman kalkıp da o Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerini açıp araştırıp öğrenme yoluna gitmemişlerdir. Ve hatta hayatımızda da şöyle örnekler veririz diyoruz ki biz insanlar günlük yaşantılarımızda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken yani herhangi bir pazara dahi, çarşıya dahi gittiğimizde Domatesin en güzelini almak için o kadar çaba sarf ettiğimizde ama Allah'ın dinini öğrenmek için hiç bu kitabı yani oku, açıp okumuyoruz, gayret sarf etmiyoruz. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerini öğrenme yolunu tutmuyoruz. Ya bu dinin bir doma domates kadar değeri yok mu hiç ya paşa? Bir domates kadar. İnsanlar hatta hastalandığında dahi yani o kadar çok sağlam doktorlara giderler ki yani o işte ehil olan kimselere hangisi daha çok bilgiliyse, daha çok tecrübe sahibi ise sürekli yani yani bir şehirde 10 tane 20 tane hastaneye dolaşırlar ve bunlardan hiçbir zaman da şey yapmazlar. Yani bıkmazlar, usanmazlar. Ama din konusuna geldiğimizde ise katiyetle bu gayreti Allah azze ve celalinin dini için sergilemiyoruz, çabalamıyoruz. Onun için biz Müslümanların gerçekten burada nefsini sorgulaması gerekir. Gerçekten sorgulaması gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri bu konuda gayretli ve samimi olan kullarından eylesin. Ve İmam San'ani de ehl-i sünnet alimlerinden diyor ki o da kendisi. Kur'an'da ve sünnette Kur'an'ın manasının zor olduğunu söyleyen, anlaşılmaz bir kitap olduğunu söyleyen... Bir tek söz bulunmamasına rağmen insanlar bu sözü nasıl söyleyebilmişlerdir? Tek bir söz olmamasına rağmen yani bu Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz ve manasının zor olduğunu söyleyen kimseler Kur'an'da ve sünnette tek bir delil olmadığı halde insanlar bu sözleri nasıl söyleyebilmişlerdir? Ve hatta insanlar bu gibi sözleri söylerlerken Kur'an-ı Kerim'i koruma adı altında yapmışlardır. Adem bin Nuh dediğimiz kimse Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında 1400 tane hadis <gülüyor> uydurmuştur kendisi. Adem bin Nuh Kur'an-ı Kerim'in faziletine dair 1400 tane hadis uydurmuştur. Bunu yaparken kendisi hangi kasıtla yapıyor? İnsanların Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığını görünce onun onların, onların yani Kur'an-ı Kerim'e daha çok yönelmeleri, Kur'an-ı Kerim'de daha çok içli dışlı olmaları, Kur'an'ı okuyup onunla daha çok amel etmeleri için bununla ne yapmıştır? Sırf hadis uydurmuştur. Kendisi en son zaten bunu itiraf ediyor. Halbuki bir Müslümanın yapması gereken şey Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize olan sayı hadislerle yetinmesi gerekir. İnsana bunlar yeter. Bir Müslümana gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in faziletine dair onları okuyup amel etmesine dair yeten şeylerdir bunlar. Eğer yetmiyorsa zaten yani o kişiyi harekete geçirmiyorsa sorun nerededir? Bizzat kişinin kendisindedir sorunun bizzat kişinin kendisindedir Allah azze ve celle diyor ki şüphesiz ki kalpler Allah'a zikretmekle mutmain olur Allah'a zikretmekle yani ne anlama geliyor kişi Allah'a zikrettiğinde kalbin mutmain olmuyorsa sorun haşa Allah'ın ayetinde mi de katiyetle Allah'ın ayetinde değil sorun bizzat kişinin kendisinde onun kalbinde sorun vardır bizzat onun kendisindedir ve dediğimiz gibi Herkes istediği gibi Kur'an-ı Kerim'i anlamasın <gülüyor> ve kendi kafasına göre anlamaya çalışmasın diye bu niyetle yapmışlardır. Yani iyi niyetle. Sözde koruma da altında. Ve hakkın istismarı da yani istismar derken sömürme yani bir insanın iyi niyetini kötüye kullanma bu anlamda kastediyorum. Hep bu şekilde olmuştur. Yani hiçbir zaman batılın istismarı yoktur. Yani batılın istismarı derken yani mesela bir hırsız şöyle demez. Ya canım bugün de çok az çaldım ya. Ve biraz daha fazla çalsaydım. Fatihetle böyle bir şey olmaz. Hakkın istismarı hep nerede olur? Hak e, hak şeylerde olur. Hiçbir zaman batıl şeyde olmaz. Ve onun içinde insanlar hakkın istismarında Kur'an-ı Kerim'i onu iptal edeceği mutlak olarak iptal edeceği halk tarafından kötüye kullanılacak olan sözlerle yani belli bir gruba harekete geçirip Kur'an-ı Kerim'i korumanız gerekir. İşte daha Kur'an-ı Kerim tahriften böyle korunur deyip, tahriften yani bozmaktan böyle korunur deyip insanları başlı başına Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmışlardır. Başlı başına Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmışlardır. Ve hatta öyle bir anlayış olmuştur ki Kur'an'la ona inananlar arasında yıkılmaz bir duvar oluşmuştur. Ve hiçbir zamanda Müslümanlar bu duvarı yıkmaya teşebbüs etmemişlerdir. Yıkmaya teşebbüs etmemişlerdir. Ve bunun neticesinde Kur'an'a inandığını söyleyen insanlarla Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişki asgari yani en düşük seviyeye düşmüştür. En düşük seviyeye gelmiştir. Yani hiçbir netice olarak yani vermeyen hale gelmiştir. Ve nasıl olmuştur dediğimizde şu hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim anlayışı bizim toplumumuzda. Harfleri telaffuz ederler harflerin oluşturduğu o kelimeleri zikrederler, söylerler. Bununla ama anlamını bilmeden, öğrenmeden Kur'an-ı Kerim okumuş sayıyorlar ve bizzat da bundan sevap beklentisi içerisine girerler. Onları zikrederler, okurlar, Kur'an-ı Kerim okurlar. Ama bir de bu bunları okurlarken anlamazlar ve amel etmezler ve o okuduklarına da ters düşerler ve üstüne üstelik bundan bir sevap beklentisi içerisine girerler. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü ve gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Ahmet İbn Hanbel'in müstedinde geçiyor. Abdullah İbn Amr'dan el-As'tan gelen bir rivayette diyor ki: "Sami'tu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yakul. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işittim ki şöyle diyordu. İnne eksera munafiqi Ümmetimin hafızlarının ekserisi münafıklardır." diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şeyh Albani'nde silsileti da takriç etmiş olduğu ve sahih demiş olduğu bir rivayette ediyor ki ümmetimin yani müslümanların hafızlarının ekserisi münafıklardır bu sözü dikkat edin ileride çünkü şerh edeceğiz ve sonra yani hatta biz diyoruz ki biz Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kimselerin hafızların kendilerine dönük olan faziletlerini çok iyi biliyoruz Hafız olan kimselerin kendilerine dönük olan faziletleri, annelerine, babalarına, etraflarına, insanlara olan faydaları şüphesiz ki biliyoruz. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhar'da gelen hadis şerifte Osman radiyallahu anh'den geliyor diyor ki: خيركم من تعلم Sizin diyor en hayırlı olanız ki hayırlı olan kimseleriniz Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir. En hayırlı insanlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Hatta Müslim'de gelen başka bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Ebi Umame, Ebi Umame el-Bahli'den geliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Diyor ki: "Yakul, Iqra'ul Kur'ane fe innehu fe innehu yati yevmel kıyameti şefîan li ashabih." Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim okuyun. Şüphesiz ki Kur'an Kıyamet gününde sahibine şefaatçi olarak gelecektir. Şimdi bunlar hep Kur'an'ın ve Kur'an-ı Kerim ehlinin yani Kur'an ehlinin faziletleridir. Onlara yönelik olan faziletleri. Ama bunun yanında ümmetimin hafızlarının ekserisi yani çoğu münafıklardır derken bunu anlama geliyor. Ümmetimin hafızlarının ekserisi münafıklardır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ''İnnel münafiğine fidderkil esfelimine nâr'' ''Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en şiddetli yerindedirler, en alt tabakasındadırlar.'' Bakın kafirler demiyor, müşrikler de demiyor. ''İnnel münafiğine fidderkil esfelimine nâr'' Nisa Suresi'nde geçtiği gibi ''Şüphesiz ki münafıklar cehennemin o ateşin en şiddetli, en alt tabakasındadırlar.'' Yani ümmetimin hafızlarının ekserisi münafıklardır derken Kur'an-ı Kerim'i ezberlerler ama anlamadan. Onları ezberlerler ama amel etmezler. Ezberlerler o ezberlediklerine okuduklarına ters düşerler. Tamamen zıttına bu anlamda. Hatta yani Kur'an-ı Kerim ile yaşadığı arasında tamamen bir denge yok. Hiçbir orantı yok. Ve Allah Kurusun yani kişi Hayrı dahi yani ilim dahi isterken Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'den hayırlı olanı istemek gerekir Şüphesiz ki bu Kur'an-ı Kerim başlı başına bir hidayet kaynağıdır Ama dediğimiz gibi Kimi insanların hidayetine vesile olurken Kimi insanların daha çok azgınlığına da sebep olabiliyor Azgınlığına daha çok sebep olabiliyor Onun için dediğimiz gibi ezbere bilmiş olduğu bir şeyi Ve okumuş ol, olduğu ayeti ters düşebiliyor Ters düşebiliyor onun için, hatta şöyle bir misal verdiğimizde farz edin ki yani birisi birkaç tane ayet okuyor sonra bu ayetlere ters düşen davranışlarda bulunuyor. Halbuki o okumuş olduğu ayet ondan bizzat bir şeyler yapılmasını talep ediyor. Ondan bir şeylerden kaçınmasını yani sakınmasını emrediyor. Bu gibi şeyleri zikrediyor. Ama o buna ters düşüyor ve bu okuyuştan da sevap içerisine giriyor. Halbuki, böyle bir tavırda bulunan kimse yani sevap beklentisi içerisinde olması makul mudur? Katiyetle değildir. Hem okuyacak ve okuduğuna ters düşecek ve bir de sevap bekleyecek. Hiçbir zaman hem akla hem vahyede terstir bu. Halbuki, bunda sevap yerine bizzat başlı başına günah vardır. Başlı başına bunda günah vardır. Çünkü i̇bn Mesud ve i̇bn Ömer'den gelen bir nakilde diyor ki, sahabeler, i̇bn Mesud ve i̇bn Ömer'den geliyor diyor ki, biz diyor, Bakara suresini 8 ile 10 senede ezberledik diyor. Bakara suresini 8 ile 10 senede ezberledik. Bakara suresi kaç sayfa? 48 sayfa. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure. Ama sahabe diyor ki İbn-i Mesud ve i̇bn Ömer biz diyor Bakara suresini 8 ile 10 senede ezberledik. Şimdi düşünün. Günümüzdeki insanlar ise bir sene içerisinde hafız olan insanlar var. Bir sene içerisinde. Ve bunları kıyasladığımızda ve devamında diyor ki sahabeler biz diyor on ayet ezberlerdik. O ayeti ezberledikten sonra o ayetleri anlamaya çalışırdık. Tefekuh ederdik onun ahkamını, farzını, onlar neyse bunların hepsini öğrenip onlarla amel ettikten sonra diğer bir on ayeti ezberlemeye teşebbüs ederdik. On ayeti ezberler. Tefekkür eder, anlar, onun ahkamını, farzını, hepsini öğrenir. Sonra onlarla amel ederdik. Ve sonra onlarla amel ettikten sonra başka bir 10 ayeti ezberlemeye teşebbüs ederdik diyor sahabe. Şimdi dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanında ve ashabının zamanında şüphesiz ki Bakara suresini bilmek çok büyük bir faziletti. Çok büyük bir işti. Hatta Bakara suresini bilmek yani e, bilmelerinden ötürü çok büyük işlere liyakat sahibi olduklarını gösteriyordu. Yani Bakara suresini bilen bir insan o gün komutan olarak tayin ediliyordu. Komutan olarak tayin ediliyordu. Bunlardan birisi kimdir? Usame Allahu anhu. Bakara suresini ezbere bildiğinden dolayı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu ordunun başında komutan olarak tayin etmişti. Bu faziletine yöneliktir. Ve dediğimiz gibi ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Kutsal saymış olduğumuz bir şeyi, onun cüzünü yani herhangi bir şeyini, herhangi bir bölümünü takdis edemiyorsak, yani kutsayamıyorsak, herhangi bir şeyi takdis edemiyorsak, onun bütününü, küllünü takdis etmemiz hiçbir zaman mümkün değildir. Yani sahabelerin o amelini, 8 senede, 10 senede Bakara suresini ezberlemeleri, 10 ayet şeklinde ezberleyip onların anlamlarını öğrenip sonra onlarla amel edip yani biz bu gibi ameli takdir edemiyorsak bir hafızı katiyetle takdir edemeyiz. Değil mi? Çünkü öyle bir ameli takdir edemeyen yani maşallah gerçekten çok güzel bir iş yapmış. Yani helal olsun, tebrikler olsun. Bu gibi sözleri söyleyemeden, yani takdir edemeyen bir kimse bir hafızı takdir etmesi katiyetle mümkün değildir. Ve dediğimiz gibi kutsal saydığımız cüzleri takdis etmesini bilmemiz gerekir. Ve hatta inananlar ile Kur'an arasındaki ilişki tamamen en düşük bir seviyeye gelmiş. Kasıtlı veya kasıtsız. Bazen bu sözleri söylemişler ama biz diyoruz ki, hatta bazen derslerde zikrediyoruz, bazı sebeplere binaen diyoruz ki Hiçbir zaman sebeplerin çeşitliliği, farklılığı önemli değil. Sebeplerin çeşitliliği, farklılığı önemli değil. Eğer o farklı olan sebepler bizi netice olarak aynı noktaya ulaştırıyorsa, o farklı olan sebepler bizi netice olarak aynı noktaya ulaştırıyorsa hiçbir zaman yani o sebepleri önemsemememiz yani önemsememiz değil, neticeye bakmamız gerekir. Önemli olan Bizi o taşıdaki taşıdığı noktaya gelmemiş. Yani şöyle diyeyim, kim olursa olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun kasıtlı veya kasıtsız söylemiş olduğu sözler bizi Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorsa biz onun neticesine bakarız. Yani Kur'an-ı Kerim'i arkaya atma tehlikesine. Hocaymış veya alimmiş veya ilim ehli dediğimiz kimseymiş ve fazletli bir insanmış, salih bir insanmış, edepliymiş, ahlaklıymış artık aklınıza ne geliyorsa söylemiş oldukları sözler netice olarak Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorsa o sebeplerin, ve söyleyen kim olursa olsun, nereli olursa olsun, isterse Mekkel olsun, Medineli olsun hiç fark etmez netice olarak bizi Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorsa biz o neticeye bakarız hatta diyoruz ya sebeplerin çeşitliliği önemli, önemli değil derken Ölüm bir vaka mı? Hiç şüphesiz bir vaka gerçekleşecek. Hiç kimsenin kurtulamayacağı. Ama hayanarak ölmüşsün, ha olarak ölmüşsün, ha hastalanarak ölmüşsün. Hiç önemli değil. Önemli olan senin gelmiş olduğun o netice. O netice. Yani hangi yol üzerinde bulunman? Küfür üzerinde misin? iman üzerinde misin? Bunların hiçbirisi yani yani sebeplerin çeşitliliği önemli değil derken bunlar önemli değil. Ve dediğimiz gibi Buna sebep diyoruz ki insanların zihnine Kur'an'ın anlaşılmaz bir kitap olduğunu ve onu anlamak zor, anlamanın zor olduğunu söyleyen kimseler bunu zihinlerine çivi gibi çakan kimseler Kur'an'a inananları, kimseleri Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırma gayretini sarf etmişlerdir. Netice olarak bunu yapmışlardır. Ve bundan dolayı diyoruz ki eğer bizim için husulü yani elde edilmesi bir şey zorsa biz onu elde etmeye çalışır mıyız? Katiyetle elde etmeye çalışmayız. Hiçbir zaman onda vakitte kaybetmeyiz, değil mi? Hangi şeyleri yap yani yapacağımız zaman onlar bize daha çok kolay geliyorsa onları yapmakla uğraşırız. Vaktimizi o gibi şeylerle değerlendiririz. Ama bir şeyin yapılması zorsa yani insan niye onunla uğraşsın ki? Niye vaktini o gibi şeylerde harcasın? Onun için insanlar bu gibi sözleri söylerlerken Bizzat şeytan onlara telkin etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sizin işiniz değildir. Ve bir ayetin 60 anlamı vardır derken Bu gibi sözler tamamen insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırma kastıyla söylenilmiş sözlerdir. Ve bunları söylerlerken de tamamen iyi niyetle, iyi kasıtla söylemişlerdir. İyi niyetle, iyi kasıtla söylemişlerdir. Ve onun için diyoruz ki Allah Azze ve Celle dahi Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi'nin 22. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Ant olsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i öğüt alınması için, nasihat alınması için kolaylaştırdık. Allah azze ve celle Kamer suresinin 22. ayetinde yemin ederek diyor ki andolsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i öğüt alınması için, nasihat alınması için kolaylaştırdık ve devam dedi ki fehel min muddekir hiç nasihat alan yok mu? Öğüt alan yok mu? İbret alacak olan kimse yok mu? Ders çıkaracak olan kimse yok mu? Ama Allah azze ve celle En'am suresinde diyor ki ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yani öğüt alan kimseler az olacak. Allah azze ve celle de bizlere inşallah onlar da neyler. Şimdi bu kitap yani and olsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i öğüt alınması için kolaylaştırdık derken bu kitap sadece o dili konuşan kimselere değil. Yani Arapça konuşan insanlara değil. Eğer zaten öyle olsaydı bu kitap yani evrensel bir kitap olmaktan çıkardı genel bir kitap yani tüm insanlara hitap eden bir kitap olmaktan çıkardı halbuki bu kitap inanan insanlara hitap eden bir kitap e, inanan insanlara muhatap edilen bir kitaptır inanmak isteyen herkesi muhatap alan bir kitaptır bu yani Türkleri ve sadece Arapları, Kürtleri Çerkezleri, Çerkezleri, Acemleri bu gibi insanlara muhatap edilen bir kitap değil inanmak isteyen kim varsa onları muhatap alan bir kitaptır nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 1. ayetinde diyor ki ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي İşte bu kitap bunda asla bir şüphe yoktur çelişki yoktur ve devam diyor ki hudelil muttaqin. muttakiler için Allah'tan sakınan kimseler için bir hidayet kitabıdır muttakiler için diyor burada yani Allah'tan korkan yani ona iman eden kimseler için bir hidayet kitabıdır yani kim inanmak istiyorsa onun için bir hidayet kitabıdır bu ve bu kitap cihan şumul yani evrensel bir kitaptır dediğimiz gibi ve Allah azze ve celle dediği gibi biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık diyor bu Kur'an-ı Kerim'i öğüt alınması için kolaylaştırdık öğüt almayacak mısınız, nasihat almayacak mısınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi birileri çıkıp kalkıp o zaman Kur'an-ı Kerim zordur. Biz bunu anlayamayız derse ne ne anlama gelir? Bu ayete ters düşüyor demektir. Birisi kalkıp çıkıp bir Müslüman veya hoca dediğimiz kimse kim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunları anlamak zordur. Sizin işiniz değildir derse Allah Azze ve Celenin bu ayetine ters düşüyor demektir. Ve İbn Kesir de bu ayeti tefsir ederken diyor ki: Andolsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i velâ kad min Andolsun ki biz Kur'an-ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Ondan nasihat alacak olan düşünüp öğüt alan kimse yok mu derken diyor ki: Sehhalne lafzahu limen eradehu. Biz de onun lafızlarını kolaylaştırdık ve manasını da anlaşılması için öğüt alınması için inanmak isteyen kimse için isteme isteyen kimse için kolay kıldık diyor. Bu şekilde İbn Kesir de kitabında tefsir ediyor bu şekilde. Ve dediğimiz gibi bu bağlantıda yani Kur'an-ı Kerim başlı başına anlaşılması için Allah azze ve celle tarafından kolaylaştırılmıştır. Çünkü bu kitap amel edilmek içindir, yaşanmak içindir ve anlaması zor olan bir şeyle de amel etmemiz mükellef yani anlaması zor olan bir şeyle de mükellef tutulmamamız gerekir. Yani sorumlu olmamamız gerekir. Ki Allah azze ve celle bizi bu kitapla mükellef sorumlu tutmuşsa bu kitap kolay bir kitap. Yani anlaşılması basit olan bir kitap. Allah azze ve celle bunu kolaylaştırmıştır. Ve dediğimiz gibi Kur'an'ı anlamaya teşvik etme Diğer bir başı Kur'an-ı Kerim'i anlamaya teşvik etme Katiyetle kişiyi haddi olmayan şeylere sevk etme değildir Çünkü bazen derler ya E tamam da siz insanlara Kur'an-ı Kerim'e yönlendiriyorsunuz ama O adam Kur'an-ı Kerim'den kendi kafasında göre hüküm çıkartıyor Ve bu ayetten şöyle anlam çıkartıyor Aa, Biz bunu usulünü de söylüyoruz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın Anlaman gerekir Aa, Anlayamadığımız yerler muhakkak olmayacak mı? Hiç şüphesiz olacak anlayamadığımız yerler Ama kişi hiçbir zaman Burada kendi görüşünü Kendi kanaatini o ayetin içerisine Katmaması gerekir Katiyetle katmaması gerekir Neden? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'alemun Bilmiyorsanız Zikir ehline, yani bir bilene sorun çünkü hadis inkarcıları dediğimiz yani mealciler dediğimiz kimseler gibi katiyetle biz burada aklın görevini, fıtrattaki görevini ikinci Misa yani Kur'an ve sünnetteki vahyin görevindeki gibi değerlendirmiyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i okuduklarında Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve hükümlerini kendi kafalarına göre, kendilerine göre yorumlamaya kalkışıyorlar. Yani ne anlam çıkartıyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِعِبَادِيَا لَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُق۪يمُوا الصَّلَاةَ De ki diyor ey iman eden, ey, ey Muhammed, iman eden kullarıma de ki diyor namaz kılsınlar. Şimdi adam diyor ki, bak diyor burada diyor es-salah kelimesi diyor, geçiyor diyor, es-salah diyor Arapçada diyor dua anlamında, namaz diye bir şey yoktur diyor. Yani namazı inkara gidebiliyor. Ve hatta bunlar gerçekten benim kendi kanaatim samimi olan kimseler değiller. Çünkü neden? Bizzat İstanbul'da birisiyle denk geldiğimizde kendisi hadis inkarcı dediğimiz kimse namazı kabul etmeyen bir insan ama görevi mesleği ne biliyor musunuz? Camide imamlık yapıyor. Namaz kıldırıyor. Sen davanda samimi değilsin abi Allah aşkına. Sen davanda samimi olsan o işi yapmazsın terk edersin. Allah için o işini terk etmen gerekir. Abi bu gösteriyor ki sen davanda samimi değilsin. Onun için dediğimiz gibi yani bizzat Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda da onlar gibi de o şekilde anlamamamız gerekir. Yani usulüne göre. Ve dediğimiz gibi hiçbir zaman yani Kur'an-ı Kerim'i toptan anlamamız gerekir diye bir şey de yok. Anlayamadığımız yerler olacak hiç şüphesiz. Ama burada anlayamadığımız yerler olduğu zaman ne yapmamız gerekir? Kendi kafamıza göre, kendi kanaatimize göre anlam mı çıkartmamız gerekir? Hüküm mü çıkarmamız gerekir? Veya daha bilen kimselere mi sormamız gerekir? Tabii ki de bilen kimselere sormamız gerekir. Hiçbir zaman yine kalkıp da ben şunu anladım. Ben şöyle hüküm çıkartıyorum. Bunu anlam yani şu anlam çıkıyor. Bu gibi şeylere gitmememiz gerekiyor. Asla Allah korusun. Ve onun için dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de anlamış olduğumuz bazı ayetler anlamakta zorluk çektiğimiz bazı ayetlerin anlaşılmasına vesile oluyor. Yani mesela örnek vereyim. Allah Azze ve Celle diyor ki Alimran suresinde اِنَّ اللّٰهَ la يُخْلِفُ الْمِعَادِ şüphesiz ki Allah Azze ve Celle vaadinden asla caymaz dönmez yani Allah Azze ve Celle söz verdi mi vaat etti mi o vaadine hulf etmez şimdi bu ayeti anlamaya çalıştığımızda diğer başka ayetleri okuduğumuzda bizzat Taha suresinde Kasas suresinde Musa aleyhisselam kıssasını okuduğumuzda diyor ki biz diyor Musa aleyhisselamın annesine vahyettik eğer diyor sen Musa'nın başına bir şey geleceğinden endişelenirsen endişelenirsen onu diye sepete koy ve nil nehrine sal ve devamında diyor ki Allah Azze ve Celle şüphesiz ki biz onu sana geri döndüreceğiz şüphesiz ki biz onu sana geri döndüreceğiz derken bu Allah Azze ve Celle neyi? Vadi, Vadi sözü ve sonra annesi Musa Aleyhisselam'ı sepete koyduğunda ve tam da Musa aleyhisselam bulunmuş olduğu sepet Firavun'un sarayın önüne gidiyor. Ve Firavun'un karısı sepeti gördüğünde diyor ki müjde müjde bir göz bebeği. Umulur ki diyor bu erkek çocuğunu alırız da besleriz büyütürüz. Bizim için bir faydası dokunur diyor. Ve sonra Allah azze ve celle diyor ki halbuki diyor biz diyor Öyle bir iş hazırlıyorduk ki diyor Allah Azze ve Celle ileride diyor Musa Aleyhisselam o firavun ve ailesi için onlar için azılı bir düşman olacaktı. Ama onlar işin iç yüzünü bilmiyorlardı. Farkında değillerdi. Allah Azze ve Celle yaptığı işi hüküm ve hikmetle yapandır diyor. Ve sonra hatta Musa de ayette devam diyor ki biz diyor Musa Aleyhisselam'a annesi hariç tüm kadınların sütünü emmesini ona haram kıldık yasakladık engelledik mani olduk diyor ve sonra kız kardeşi diyor Musa aleyhisselam'ı takibe koyuldu ve dedi ki benim tanıdığım bir aile var umulur ki bu kadının yani bu çocuğa faydası dokunur yani onun sütünü emer ve Firavun da bizzat bunu kabul edip çağırıp Musa aleyhisselam bizzat gene annesinin kucağında Firavun'un sarayında büyüyor şimdi Allah azze ve celle vaat etti mi yani vaadinden dönmez dediğimizde, ilk baştaki o zikrettiğimiz ayet, şüphesiz ki Allah vaadinden asla cahilmez. İkinci zikretmiş olduğumuz ayetle ne olmuş oldu? Mesele daha iyi anlaşılmış oldu. Her ne kadar o cümleyi hakkıyla gerektiği gibi anlamamış olsak dahi yani Allah azze ve celle vaat etti mi vaadinden asla dönmez dediğimizde ama diğer anlamamış olduğumuz ayetlerin anlaşılmasına vesile oluyor. Bu şekilde eğer biz ne kadar çok okursak Kur'an-ı Kerim'i ne kadar içli dışlı olursak Kur'an-ı Kerim'e emin olun ki yani anlamamız bazı şeyleri anlamamız bizim için daha çok kolay olacak yeter ki biz gayret edelim çabalayalım mücadele edelim bu uğurda ve dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle dahi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 82. ayetinde diyor ki: "E kana min fihi ihtilafen Onlar Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmiyorlar mı? Şimdi burada tedebbür kelimesi ne anlamda? Tedebbür derken yani arka planı düşünme. En ince ayrıntısına kadar düşünme. Bu anlamda. Burada şöyle demiyor bakın. Efele yetefekerun el demiyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı demiyor? Allah azze ve celle burada tedebbür kelimesini kullanmış. Efele yetedebberun el onlar Kur'an-ı Kerim tedebbür etmiyorlar mı? Yani en ince ayrıntısına kadar, arka plana kadar derinlemesine düşünmüyorlar mı? Nasihat almıyorlar mı? Ve sonra devamda diyor ki Allah azze ve celle "Ve lev kane Allah'tan gayrısından olsaydı Şimdi bu ayete baktığınızda tüm meallere bakın. Bu ayetin tercümesi hep bu şekildedir. Eğer Allah'tan gayrisinden olsaydı. Onlar Kur'an-ı Kerim tedbir etmiyorlar mı? Eğer Allah'tan gayrisinden olsaydı <gülüyor> Onda birçok birbirine tezat yani zıtlıklar bulurlardı diyor. Allah'tan gayrisinden olsaydı. Şimdi insanlar burada bu ayetin üzerinde hakkıyla gerektiği gibi düşünmüyorlar bu ayetin üzerinde hakkıyla gerektiği gibi Müslümanlar düşünmüyorlar maalesef. Çünkü neden? Bu ayet bize yani onlar Kur'an-ı Kerim'i tedbir etmiyorlar mı? Yani demek ki tedbir etmemiz gerekir, düşünmemiz gerekir Kur'an-ı Kerim hakkında. Ve hatta diyor ki devamda Eğer Allah Azze ve Celle'den değil de gayrından olsaydı. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan Allah'tan gayrısından değil, Allah Azze ve Celle'dendir. Yani bu ne demek? Bu beşer kelamı değildir. Yani Allah Azze ve Celle Haliktir. Ama Allah'tan gayrı her şey ise mahluktur. Yani eğer bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamı değil de bir beşer kelamı olsaydı, yani mahluk sözü olsaydı o zaman siz onda birbirine zıtlıklar bulurdunuz, çelişkiler bulurdunuz. Onun için... İnsanların Kur'an-ı Kerim'e olan saygısı, yani Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır deyip beşer muamelesi yapıyorlar, maalesef. Bizim Türkiye'de, Kur'an-ı Kerim anlayışı ne hale gelmiş, bu hale gelmiş maalesef. Kur'an-ı Kerim'e olan saygıları, takdisleri, katiyetle belden aşağı taşıyamasın Kur'an-ı Kerim'i, hiçbir zaman haram derler, caiz gö görmezler. Ve en güzel bir tane kılıfın içerisine koyacaksın, Evin en üst köşesine asacaksın, abdestsiz hiçbir zaman dokunamazsın, abdestsiz hiçbir zaman okuyamazsın ama onun hükümleri ayaklar altında. Bu Allah kelamına yapılan bir muamele değildir ya Allah aşkına. Bu tamamen beşer kelamına yapılan bir muameledir. Bu bir beşer muamelesidir, beşer. Allah'ın kelamına yapılan bir muamele değildir bu. Onun için Müslümanların gerçekten bu konuda hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Yani Allah'tan gayresinden değildir. Derken bu yaratıcının vahyidir. Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Yani Allah böyle demiş dediğinde insanların gönlünde, sinesinde nasıl bir duygu oluşuyorsa yani o yönden kendisini hesaba çekmesi gerekir. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin sözüne değer verebiliyor mu? Ona karşı amel içerisinde içtiyatta bulunabiliyor mu? Hemen amele dökebiliyor mu? Ki yapıyorsa ne mutlu. Yok yapamıyorsa gerçekten kendisini hesaba çekmesi gerekir. imanını sorgulaması gerekir. Sahabeye baktığımızda onun için onlar 10 on ayet ezberliyordu. 10 ayet. Baştan sonra Kur'an-ı Kerim'i ezberlemediler. Ama 10 ayet ezberliyorlardı Allah kelamına olan muameleyi gerçekleştiriyorlardı. Onu tefekkuh ediyorlardı o ayetleri. Ahkamını öğreniyorlardı hükmünü. Farzını, emirlerini, yasaklarını hepsini öğrenip onlarla amel ettikten sonra sonra başka diğer bir 10 ayet ezberlemeye koyuluyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetimin hafızların ekserisi münafıklardır derken haşa bu sözü boşuna mı söylemiş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar ama onunla amel etmeyecekler diyor. Hatta İbn Mesud dahi o e, kendi zamandaki halkada bu halka e, halka yapan ve başlarındaki bir yöneticinin yani yüz kere subhanallah diyen, Yüz kere la ilahe illallah diyen insanlara diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize öyle bir söz söyledi ki diyor şüphesiz ki diyor ben diyor sizin de onlardan olduğunuzu zannediyorum diyor. Bukharda gelen hadisi zikretti diyor ki öyle insanlar çıkacak ki onlar diyor öyle namaz kılacaklar ki siz diyor kendi namazlarınızı diyor beğenmeyeceksiniz diyor. Onlar diyor öyle güzel Kur'an okuyacaklar ki diyor siz kendi Kur'an okuyuşunuzu beğenmeyeceksiniz diyor. Ama diyor onların diyor okudukları o Kur'an diyor gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Yani burada kalacak. Yani bu kalbe tesir etmeyecek. Tamamen sözde. Nitekim hatta o Nehravan Savaşı'nda olayında dediğimiz gibi o la ilahe illallah diyen insanlar mizanda en ağır gelecek olan kelimeyi söyleyen kimseler Allah'ı zikreden insanlar Allah'a tesbih eden insanlar nehrevan gününde o Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar yani Hazreti Ali'ye karşı savaşan insanlar olmuşlardı. Düşünün bunlar Allah'ın kitabını okumuşlardı hatta Hazreti Ali'ye karşı diyorlardı ki sen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedin ey Ali cennetle müjdelenen sahabeye Hazreti Ali'ye karşı onun için Kur'an okurken dediğimiz gibi rastgele okumamalıyız, tedebbür etmeliyiz, onun üzerinde düşünmemiz gerekir. Yani tamamen yani ben okudum dememeliyiz, onu anlamaya çalışmalıyız. Bu uğurda kendimizi yani biraz yani burada mücadele etmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz gibi katiyetle Kur'an-ı Kerim'e hiçbir zaman tezat, zıtlık da nispet edilemez. Çünkü Allah Azze ve Celle dediği gibi şüphesiz ki bu Kur'an alemlerin Rabbinden immedir. Yani alemlerin Rabbi derken her şeyi yaratan, her şeyi bilen, her şeyi eksiksiz bir şekilde rızıklandıran, dilediğini aziz kılan, dilediğini zelil kılan, dilediğini zengin kılan, dilediğini fakir kılan kimse tarafından indirilmiştir. Yani onun indirmiş olduğu tamamen vahidir. Onun için Bunda hiçbir zaman bir zıtlık, çelişki, tezat yoktu. Tezat, zıtlık, çelişki nerededir? Ancak beşer sözündedir. Beşer sözündedir. Çünkü neden? Ayette zikredildiği gibi Eğer Allah'tan gayrından olsaydı, yani Allah'tan gayrından olsaydı ne anlamda? Bir beşer sözü olsaydı, bir beşer tarafından olsaydı, o zaman siz onda tezat bulurdunuz. Çelişkiler bulurdunuz. O zaman Demek ki şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki bilin ki herhangi bir yere gittiğinizde herhangi bir cemaat, herhangi bir tarikat kim olursa olsun, ne olursa olsun orada ihtilaf varsa demek ki ne olmuştur? Oraya beşer sözü girmiştir. Oraya beşer sözü girmiştir. Yani Allah'ın ayetinin dışında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinin dışında bir beşer sözü girmiştir. Onun için dediğimiz gibi biz Müslümanların teslim olması Yapmamız gereken şey de Allah'ın ayetlerine teslim olacağız ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerine teslim olacağız. Katiyetle kendi görüşümüz, kendi kanaatimizi hiçbir zaman işin içerisine sokamayız. Ve Türkiye'deki Kur'an anlayışı dediğim gibi katiyetle abdestsiz dokunamazsın. Maalesef insanlar Kur'an-ı Kerim'i kendileri takdis etmişlerdir, kutsamışlardır. Halbuki bu kitap bizzat Allah Azze ve Celle tarafından kutsanmıştır. İnsanların hiçbir zaman kutsamasına, takdis etmesine ihtiyaç yoktur. Hatta şöyle örnek verelim. Diyelim ki yani bir insan, bir grup insan düşündüğünüzde, onlardan birisi çıksa dese ki bir kitap yasa ve etrafındaki insanlar da onu takdir etse, kutsasalar o insanların takdis etmesiyle o kitap kutsanmıştır değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim ise katiyetle insanlar tarafından kutsanan bir kitap değildir. Ki buna ihtiyaç duymaz. Bu bizzat Allah Azze ve Celle tarafından kutsanmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim bizzat o içeriği ile yani içermiş olduğu o ayetler ile başlı başına kutsal olan bir kitaptır. Yani kıyamete kadar herkesi, her şeyi muhatap edinen bir kitaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim dediğimizde Allah kelamı deriz veya her şeyi nizama sokan bir kitaptır deriz. Yani düzene sokan, bir nizama sokan, her şeyi içerisine alan bir kitaptır deriz. Onun için dediğimiz gibi bizim bu uğurda gerçekten Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla gerektiği gibi Allah Azze ve Celle'nin söylediği şekilde bu değeri vermemiz gerekir. Bu değeri vermemiz gerekir. İnşallah meseleyi fazla uzatmayayım burada. Dediğimiz gibi meselenin özeti, yani hulasası bizim elimizden geldiği kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi ilim talep etmek her Müslümanın üzerine farsa insanların yani Müslümanların gönlünde bunu sorumluluk duygusunu taşımaları gerekir. Eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'e karşı bir sorumluluk duygumuz yoksa yani kişinin kendisini yani imanını sorgulaması gerekir, hesaba çekmesi gerekir. Allah muhafaza. Yani bu kitabı öğrenme uğrunda amel etme uğrunda gerçekten de çaba sarf etmiyorsa ama dünyalık hususunda ahiretten daha fazla dünyalık hususunda cehd ediyorsa gayret ediyorsa o helakın eşiğindedir. Onun için geçen dersimizde dedik ki o sahabeler her hal yukarıda o zorluklu hallerinde dahi o koşullarda dahi ahiretlerine karşılık dünyayı tercih etmediler. Hatta dedik ya onlar bir hurmayla sabahtan akşama kadar yetinen insanlardı. Sahabe diyor ki, biz diyor bir hurmaya ağzımız ağlardık, o hurmayı yedikten sonra on diyor çekirdeğini emerdik ve diyor sabahtan akşama kadar diyor cihat ederdik, savaşırdık, kılıç kalkan sallardık. Hatta diyor ki o kadar o hale geldik ki diyor açlıktan diyor ağaçların kabuklarını yemeye başladık diyor. Ve hatta diyor bir başka bir rivayetlerde dışkılarımız diyor tavşan dışkılarına dönmüştü diyor. Düşünün. Ama buna rağmen onlar hiçbir zaman ahiretlerine karşılık dünyayı tercih etmediler. Ve hatta diyor ki ayette onlar kendileri zaruret içerisinde dahi olsalar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. O sahabeleri zikrediyor, sayıyor. Hatta rivayette diyor ki sahabenin birisi ölüm döşeğindeyken can çekişirken ölüm döşeğinde can çekişiyor, savaşta yaralanmış. Su su diye indiyor. Ve diyor ben diyor bunu duyduğunda diyor kardeşime su götürecektim ki diyor ilerideki diyor bir kardeşim diyor o da su su diye inlemeye başladı diyor. Ve o da diyor can çekişirken ölüm şeyindeyken kardeşime götür diyor. Ve sonra ona götürdüm de diyor ilerideki başka bir kimse yaralı olan bir kimse o da su su diye inliyordu diyor. Ve tam diyor suyu ona götürecekken bir baktım ki ölü vermiş diyor. Vefat etmiş diyor. İkincisine geldiğimde diyor suyu ona verecektim ki diyor. O da diyor vefat etmiş diyor. El ilk isteyen kimseye gelecektim ki diyor suyu ona verecektim ki diyor. O da diyor ölü vermiş diyor. Allah Azze ve Celle dişi işte onlar diyor ki onlar için işte onlar diyor kendileri zaruret içerisinde daha iyi olsa ölüm de şeyinde bulunmak nasıl bir zaruret? Zaruretlerin en büyüğü değil mi? Zaruretlerin en büyüğü. Yani bundan daha büyük zaruret olabilir mi bizce? Yani ölüm döşeğindesin can çekişiyorsun ama buna rağmen kardeşini tercih ediyor kendisine karşılık onun için dediğimiz gibi bizim gerçekten yani Kur'an'a karşı bir sorumluluğumuz yoksa yani hissetmiyorsak böyle içimizde bir duygu vallahi gerçekten işimiz yaş Allah azze ve celle bizi bu konuda muhafaza eylesin amelimizi arttırsın bizi gayretli olan kimselerden eylesin ve bizi o amelle de ihlaslı bir şekilde gerçekleştirenlerden eylesin Subhanakallahumma bishamdik wa ashhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilayk